Yen mecmeu Allahu'r rusula fe ku'lu ma zaa u'cibtum? Kalu la'ilme lena innaka Allah kıyamet günü peygamberleri toplayacak da ümmetinizi davet ettiğiniz zaman size ne cevap verildi buyuracak. Onlar bizim Onların zahiri dışında gerçek halleri hususunda bir bilgimiz yok. Şüphesiz ki gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin diyecekler. İz kâle Allahu ya İse bin Meryem ezkur <gülüyor> ni'meti aleyke ve alâ vâridetike iz eyyettuke bir ruhil kudus tükellimun nas fil mahdi ve kehla ve iz allemtuke alkitabı والحكمة والتدورات والنجي وإلَّا خلُقُ مِن الطِّين كهيَة الطِّين بِإذْنِ فَتَنفخُ فِيهَا فَتَنفخُ فِيهَا فَتَكُونُ طِيرًا بِإذْنِ وَتُبِرِئُ الأَكْمَهَ وَالْأَبِرَصَ بِإذْنِ وَإِلَّا تُخْرِجُ الموتى بإذني وَاِذْ كَفَفْتُ إِذْ جِئْتَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ O zaman Allah şöyle buyuracak. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani sana ruhul Kudüs, Cebrail ile kuvvet vermiştim. Beşikte iken de yetişkin halde de insanlarla konuşuyordum. Ve hani sana yazı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. İznimle çamurdan kuş şekli gibi bir şey yapıyor, sonra içine üflüyordun da hemen bir kuş oluyordu. Ve yine iznimle anadan doğma, amayı ve teni alacalı olanı iyileştiriyordu. O vakit yine iznimle ölüleri kabirlerinden dirilmiş olarak çıkarıyordu. Ve bir zamanda seni öldürmek isteyen İsrail oğullarını senden def etmiştim. Buna rağmen kendilerine apaçık delillerle geldiğinde içlerinden inkar edenler, bu apaçık sihirden başka bir şey değildir demişlerdi. Hani havarilere de bana ve peygambere iman edin diye ilham etmiştim. Onlar iman etti ki Ya Rab, Şahit ol ki biz gerçekten Müslümanlarız demişlerdi. Bir vakitte havariler Ey Meryem oğlu İsa Rabbin bize gökten bir maide bir sofra indirebilir mi demişlerdi. O da eğer gerçekten mümin kimseler iseniz Allah'tan sakının demişti. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim. Kalplerimiz mutmain olsun. Gerçekten bize doğru söylediğini iyice bilelim ve buna şahitlik edenlerden olalım demişlerdi. Fe <gülüyor> alayse Meryem oğlu İsa, Ey Rabbimiz olan Allah, bize gökten bir maide bir sofra indir ki o iniş günü bizim için hem evvelimiz, hem ahirimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın demişti. Kâle Allahu inni munezziluha aleykum femen yekfor be'advinkum fe inni u'azzibuhu azâba fe inni u'azzibuhu azâben la u'azzibuhu şüphesiz ki ben onu size indirecek olanım fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse artık muhakkak ki ben onu alemlerden hiçbir kimseye etmeyeceğim bir azap ile cezalandırıyım buyurmuştum. Ve <gülüyor> idda Allahu ya Isa bin Maryam an taqul inna sattakhuduni ve ummi ilaheen min dunillah. Qala subhanake ma yakunu li an nqula ma laysa li bihaqq. <gülüyor> i̇şte o gün Allah Ey Meryem oğlu İsa Sen insanlara Allah'ı bırakıp da Beni ve annemi iki ilah edinin diye mi söyledin? Buyurduğu zaman İsa der ki Ya Rabbim, sen noksan sıfatlardan münezzeh. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz Eğer onu söylemiş olsaydım o takdirde sen onu muhakkak bilirdin Sen benim nefsimde olanı bilirsin Fakat ben senin zatında olanı bilmem Muhakkak ki görünmeyenleri hakkıyla bilen ancak sensin. Ya kuntu lahum illa ma emerteni rabbi ve rabbakum ve kuntu aleyhim şehiden madum tufihim felemma tevaffeyteni kuntu ve ante ala kulli Onlara, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye senin bana emrettiğinden başka bir şey söylemedim. Aralarında bulunduğum müddetçe onların üzerinde bir şahit, bir gözetleyiciydim. Nihayet beni aralarından alınca onları hakkıyla gözetleyici olan ancak sen idin ve sen her şeye hakkıyla şahit olansın. Eğer onlara azap edersen artık şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onlara mağfiret edersen yine şüphe yok ki aziz Kudreti daima galip gelen, hakim, her işi hikmetli olan ancak sensin. Kâle Lahum anhum an ذَٰلِكَ الْفَوْزُ Bunun üzerine Allah şöyle buyurur. Bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebedi olarak devamlı kalıcıdırlar. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin ve yerin ve onlarda olanların mülkü Allah'ındır. Ve O her şeye hakkıyla gücü yetendir.